1150, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in teheccüd namazı, evet, Hazreti Ebu Bekir gecenin başlangıcında vitir namazını iki rekat iki rekat kılardı.